allah Teala şeytanı cennetten kovmuşken şeytan nasıl da cennetteki Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya vesvese verip yoldan çıkarıyor? Şimdi Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Bir defa kesinlikle şeytan Hazreti Adem aleyhisselama vesvese veriyor. Eşine vesvese veriyor. Peki vesvese yani böyle yanına gelip mutlak ve muhakkak konuşması demek değil ona bir türlü kandırması, aldatması yalanı hakikat olarak göstermesi demek yani orada işte melek olma, cennette ebedi kalma bu noktada sana onun için bu ağaçtan yeme emri verildi yersen ebedi kalırsın burada gibi ayet-i kerimelerde ifade buyuruldu bir takım şeyleri ona vesvese yoluyla ulaştırıyor Peki şeytan kovulmuştu. Nasıl cennete girdi? Vakasehuma inni lekuma lemin nasih. Değil mi? Yani bu ayet-i kerime neyi gösteriyor bize? Yani yüz yüze bir iletişim var. Hazreti Ademle şeytan arasında yüz yüze bir iletişim var. Peki o zaman nasıl oluyor bu? Efendim şimdi bir alan düşünün. Onun sınırına siz gidiyorsunuz. Öteki de onun başkasının arazisi noktasında onun sınırına geliyor. Tabii her taraf Allah Teala'nın mülküdür. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam cennetin sınırında olabilir. Şeytan da cennetin dışında dışarıdan o sınıra yaklaşmış olabilir. Bu şekilde o vesveseyi Hz. Adem'e yani yüz yüze olabilecek kadar yaklaşmış olduğu halde verebilir veya işte başka bir surette oraya girmiş olabilir Allah Teala onun kendi suretinde değil de başka bir surette girmesine müsaade etmiş olabilir yani kendi suretiyle oraya girmesi yasaklanmıştı ama yani başka bir surette girebilir. Yani siz şimdi vali olarak azledildiyseniz o valilik odasına girip giremezsiniz bir daha. Alındı sizden o yetki. Fakat hizmetçi olarak girebilirsiniz. Ya da vatandaş olarak sorununuzu arz etmek üzere oraya girebilirsiniz. Kovulmuş olduğunuz vilayetten, valilik makamından farklı bir amaç, gaye için girebilirsiniz. Dolayısıyla şeytan evet cennetten tard ediliyor, kovuluyor. Fakat farklı bir amaç, farklı bir gaye için oraya girmiş olabilir. Bu noktada ulemamız farklı izahlarda bulunmuşlar.